Anton Antonceo Hikayeler Vanka Vanka Jukov, dokuz yaşlarında bir çocuktu. O gece Noel olduğu için henüz yatmamıştı. Üç ay önce kunduracı Alyahi'nin yanına çırak olarak verilmişti. Vanka, dükkan sahibi Alyahi'nle kalfalarının kilise ayinine gitmelerini beklemişti. Onlar kiliseye gidince dükkan sahibinin dolabından bir mürekkep hokkası, ucu paslanmış bir divit ve buruşuk bir kağıt çıkardı. Buruşuk kağıdı düzeltti ve eline diviti aldı. Yazı yazmaya başlamadan önce ayakkabı kalıplarının dizili olduğu raflara şöyle bir baktı. Rafların ortasındaki İsa ve havarilerinin resmi dikkatini çekti. Resim onda sanki yanlış bir şey yapıyormuş hissi uyandırdı. Derin bir iç çekişten sonra iskemlenin üzerine yaydığı kağıda bir şeyler yazmaya başladı. Bu bir mektuptu ve şöyle başlıyordu. ''Sevgili dedeciğim Konstantin Makaric.'' Mektubuma seni çok özlediğimi belirterek başlıyorum. Bugün Noel. Torunun olarak Noel'ini kutlar, iyi bir yıl geçirmeni dilerim. Biliyorsun, ne annem ne de babam var. Ben her geçen gün onları daha çok özlüyorum. Tanrı'ya şükürler olsun ki sen varsın. Sen de olmasaydın ne yapardım bilmiyorum. Varlığın uzakta da olsan içimi ısıtıyor ve bana güç veriyor. Tanrı seni korusun. Tüm dileklerinin gerçekleşmesi ümidiyle torunun Vanka Zhukov. Vanka mektubu bir kez gözden geçirdi. Başını kaldırdı ve mumun duvara vuran yansımasını izledi. Gözlerinin önünde bir an dedesinin hayali belirdi. Onunla geçirdiği anları hatırladı. Dedesi Konstantin Makarich, Jivarevlerin evlerin çiftliğinde gece bekçiliği yapıyordu. Ufak tefek, 65-66 yaşlarında, güler yüzlü, zayıf, baygın bakışlı, yaşıtlarına göre hareketli bir ihtiyardı. İşi gece olduğu için gündüzleri uşakların mutfağında uyurdu. Uyumadığı zamanlardaysa aşçı kadınlarla şakalaşırdı. Gece olunca da üzerinde bol duran eski paltosunu giyer, eline sopasını alır, yere sopanın ucunu vurarak çiftliğin etrafında dolaşırdı. Arkasından köpeği kaştankayla yavrusu Viyun gelirdi. Viyun, yerinde duramayan apacan anlamına gelir. Gövdesinin gelincik gibi uzun, tüylerininse simsiyah olmasından dolayı bu ismi almıştı. Terbiyeli ve uslu bir köpekti. Yabancılara da evde yaşayanlara davrandığı gibi yakın davranması onun sevilmemesine neden oluyordu. Bu sessiz ve uslu görünen yaramazın haylaz ve hırsız bir köpek olduğuna kim inanırdı? Depalarca köylülerin killerine girmiş, tavuklarını çalmış ve ayaklarını ısırmıştı. Bu yaramazlıkları yüzünden pek çok kere arka ayaklarını kırmışlar ve iki kez asmışlardı. Bu kadar yaralanmalardan sonra yine de eve yarı baygın halde gelirdi. ''Şu an dedesi ne yapıyordur kim bilir. Belki de konağın ana kapısında duruyor, gözlerini kısarak köy kilisesinin kırmızı parlak pencerelerine bakıyor, keçeden yapılmış çizmeleriyle pat pat yere vuruyordur. Sopasını kemerine asmıştır, soğuktan buz gibi olan ellerini ovuşturuyor, bir taraftan da keyifli keyifli gülerek hizmetçilerden ya da aşçı kadınlardan birine çimdik atıyordur. Enfiye kutusunu kadınlara uzatarak, ''Biraz enfiye çekmek ister misiniz?'' Diyordur. Kadınlar enfiyeyi ilk çektiklerinde hapşırıyorlar, dede de onların bu haline kahkahalarla gülüyordur. Onlara, ''Çabuk burnunu sil, yoksa soğuktan donacak.'' diyordur. Dede durur mu? Köpeklere de enfiye koklatıyordur. Koştanka uzun uzun aksırıyor ve utanıp başını çevirerek oradan uzaklaşıyordur. Viyunsa hiç saygısını bozmadan, aksırmadan kuyruğunu sallıyordur. ''Ah dede, neler yapıyorsundur kim bilir?'' ''Eminim orada hava çok güzeldir. Dışarısı karanlık olmasına rağmen beyaz çatılı evleri, bacalardan tüten dumanları, kırağa kaplı ağaçları görünebiliyordur. Ayın komutasındaki milyonlarca yıldız geceye aydınlık veriyordur.'' Vanka derin bir iç çekerek ''Ah dede, ne olur sanki yanında olsaydım.'' der, Divit'i yeniden hokkaya batırıp mektubuna devam eder. ''Patronum dün gece beni dövdü. Saçlarımdan sürükleyerek avluya çıkardı.'' Nedeni de çocuklarını beşikte sallarken uyuyakalmamış. Karısı da geçen hafta tuzlu balığı elime temizlemem için verdi. Temizlemeye kuyruğundan başladım diye de balığı suratıma sürdü. Balığın burnuyla beni sürekli itekledi. Kalfalar da bu durumları görüyor, benimle alay ediyordu. Meyhaneye vodka almam için gönderiyorlar. Patronun salatalık turşusundan çalmam için baskı yapıyorlar. Patron beni yakaladığı zaman da evire çevire dövüyor. Doğru düzgün yemek vermiyorlar. ''Sabah ve akşam kupkuru bir ekmek, öğle yemeğinde de pirinç lapası veriyorlar. Ne bir tas çorba ne de bir bardak çay. Kendileri en güzel yemekleri yiyorlar. Kalfalar da dahil. Biliyor musun dedi. sıcak yemeklerin ve çayın nasıl bir şey olduğunu unuttum. Patronum avluda yatmamı emretti. Yorganım da kalın değil. Çok üşüyorum. Geceleri çocukları uyandığı zamanda ben bakıyorum. Uyumaları için beşiklerini sallıyorum. Bu yüzden hiç uyuyamıyorum.'' ''Dede, sana yalvarıyorum, lütfen beni buralardan kurtar. Her gün yavaş yavaş ölüyorum.'' Vanka burnunu çekti. Hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Nasırlaşmış ve kardan kararmış elleriyle gözyaşlarını sildi. Mektubuna kaldığı yerden yazmaya devam etti. ''Yanına alırsan tütününü kıyarım. Kahyanın çizmelerini boyarım. Hatta Fetka'nın yerine çoban yamaklığı da yaparım. İnan bana, yüzünü kara çıkartmam. Eğer bir suçum olursa beni dövebilirsin.'' ''Kutsal İsa aşkına sana yalvarıyorum dedeciğim. Beni al buradan, artık dayanamıyorum. Bir ara kaçıp yaya olarak köye gelmek istedim ama karda giyebileceğim bir çizmem yoktu. Beni yanına alırsan bu iyiliğini hiç unutmam. Sana ömür boyu bakarım. Senin kılına zarar getirmem. Öldüğün zaman sevgili anneciğim Pelegaya'ya yaptığım gibi her gün ruhun için dua ederim. Moskova büyük bir kent. Oradaki evler zengin evleri gibi.'' ''Pek çok at var ama koyunları yok. Köpekleri de saldırgan değil. Kimseyi kilisede şarkı söylemek için zorlamıyorlar. Bir gün kocaman bir dükkanın vitrininde kamışlı balık oltası gördüm. Bu oltayla her cins balık avlanabilir. Hele bir tanesi vardı, çok büyüktü. O oltayla beş pudluk bir son balığı bile yakalanır ama oltalar çok pahalı dede. O dükkanda değerli tüfekler de vardı. Belki yüz ruble ediyordur.'' Et dükkanlarında da sülün, tavşan ve yaban tavuğu eti satılıyor. Ama satıcılar nerede avladıklarını söylemiyorlar. Sevgili dedeciğim, beyin evinde çok güzel, süslenmiş bir Noel ağacı var. Ağaç süslenirken, ''Olga İgnat Yevna'dan rica et, yıldızlı cevizi sana versin, ona al ve sandığa sakla.'' dediler. Vanka pencereye bakarak içini çekti. Aklına birden beyler için dedesiyle ormana çam almaya gitmeleri geldi. Ne neşeli, ne güzel günlerdi. Dedesi bağırdıkça sanki rüzgarda da onunla yarışırdı. Dedesine bakarak Vanka da bağırırdı. Çam ağacını kesmeden önce piposunu içer, uzun uzun enfiyesinden çeker, Vanka'nın üşümesiyle alay ederdi. Karla örtülmüş genç çam ağaçları kıpırdamadan dururlardı. Sanki kesilme sırası kendilerine geliyormuş gibi birden kar yığınlarının arasından bembeyaz bir tavşan çıkardı. Anında da kaybolurdu. Dedesi tavşanı görür görmez Vanka'ya, Vanka ya, yakala onu çabuk, tut çabuk diye haykırırdı. Tavşanın çevikliğine de sinirlenir, seni şeytan seni, yine kaçtın derdi. Dede, kestiği çam ağacını sürükleyerek beyin konağına götürürdü. Konakta da ağacı süslemeye koyulurdu. Vanka'nın çok sevdiği Olga İgnetyevna bu ağacı süslemek için çok uğraşırdı. Annesi Pelega'ya onlarda hizmetçi iken Olga İgnet Vanka'ya akide şekeri verirdi. Vanka'ya okuma yazmayı, yüze kadar saymayı, hatta kadril dansını bile öğretmişti. Annesi Pelega'ya öldüğünde öksüz Vanka, uşakların kaldığı bölüme çalışmaya gönderilmiş, oradan da Moskova'ya Kunduracı Alyahi'nin dükkanına gönderilmişti. Vanka mektubu yazmaya devam etti. ''Dedeciğim, gel, ne olur beni buradan al.'' ''Sana İsa aşkına yalvarırım. Acı bana. Şu talihsiz öksüzüne acı. Beni hep dövüyorlar. Yemek vermiyorlar. Hep ağlıyorum. Çekliklerimi bir görsen az önce patronum şiddetli bir şekilde kafama sopayla vurdu. Öyle bir vurdu ki yere serildim. Köpeklerden daha acınacak durumdayım. Beni yanına alırsan Alyahin'le, tek gözlü Yegorka'yla, arabacıyla iyi bir şekilde vedalaşırım. Armonikamı kimseye verme olur mu?'' Bu kadar yeter. Gel dede. Al beni buradan. Sevgilerimle. Torunun Ivan Vanka yazdığı mektubu dörde katladı. Bir gün önce bir kapıya aldığı zarfa koydu. Biraz düşündükten sonra divit'i mürekkebe batırdı ve gideceği adresi yazmaya başladı. Köye, dedeme. Bir an durdu ve düşündü. Düşünürken de başını kaşıdı. Kendi kendine, böyle adres olmaz. İsim belirtmeliyim dedi. Üstüne şöyle yazdı. Konstantin Makarica Mektubunu bitirmesine kimse engel olmadığı için mutlu bir şekilde şapkasını başına geçirdi. Sırtına paltosunu bile giymeden, üstünde bir gömlekle karın yorgan gibi örttüğü sokağa fırladı. Kasap dükkanının tezgahtarları ona, mektupların posta kutusuna atıldığını, kutudan da çıngırakları çalan posta arabalarının sarhoş arabacıları tarafından alınarak dağıtıldığını söylemişti. Vanka heyecanla posta kutusunun olduğu yere koştu. Değer verdiği mektubunu posta kutusuna attı. O gece Vanka büyük umutlarla yatağa girdi. Hiç vakit geçirmeden uykuya daldı. Rüyasında Mashinga'yı görüyordu. Mashinga'nın üstüne oturan dedesi çıplak ayaklarını aşağı sarkıtmış aşçı kadınlara Vanka'dan gelen mektubu okuyordu. Mashinga'nın etrafında Viung kuyruğunu sallayarak dolaşıyordu. Son